Evet, 94.9 Açık Radyo'da Rakan Rakan'la tekrar karşınızdayız. Ben Ömer Şahin. Ben Cemil Topuzlu. Bu hafta metale ha. kaçan diyoruz metale biz kaçan, ama yani, o kaçıyor biz kovalıyoruz. Kovalayan bir <gülüyor> hard rock programı olacak. Esasında bu program herhalde ne kadar 4 senedir değil mi? 4 senedir yaptığımız programlar arasında en zorlarından biri olacak. Çünkü yeni gruplar çalma, çalmaya çalıştığımızı hep böyle söyleriz. O nedenle de hani Biz değişik de bir şey yapalım. Değişik grupla size. ilgili ha, ha. hiç bilinmeyen, ha, ha. hiçbir bilgisi olmayan grupları bulup, bulup buluyoruz. Çal çalmaya çalışıyoruz. <gülüyor> yani hani bakın işte bunlar da var. Hatta gitarist Avi Rosenfeld hatta şeyi de demiştik programın baş, evet, şey evet. şarkının başında hiçbir şey bulamadık bu arkadaşla ilgili. Yani tamamen müzikle ilgili konuşacağız. Ne basçısı, ne davulcusu, hiçbir şeyle ilgili bilgi yok diye de böyle bir serzenişte bulunduktan sonra çalmıştık. Meğersem Avi Rosenfeld bizim programı İsrail'den dinliyor. Evet. <gülüyor> Ve adam mesaj atmış. Yani bir Türk radyosunda benim müziğimin çalımını duymak beni gerçekten çok şaşırttı. Ee, çok çok teşekkür ederim diye bir mesaj atmış. Biz de ona geri attık dedik ki eğer birazcık da bilgi verirsen kendin hakkında ki yeni bir albümü var. Evet yeni ee, O albümden de bir şarkı çalacağız. Ee, hatta eğer yolun İstanbul'a da düşerse memnuniyet seni programımıza konuk edelim diye de bir mesaj attım daha cevap gelmedi bakalım. Ee, yani bu nedenle e, bu programda. E, dinleyenlerimize hep bildik şeyler değil de çok yeni şeyler sunmaya çalışıyoruz. İşte bu programda onlardan biri olacak diye başladık. Evet. Ömer bana yol şarkıları yollamış. <gülüyor> ben şimdi birinci e, grubu ilgili. baktım bulamadım. Dedim ki herhalde ikinci grupta toparlarız. İkinci grupla <gülüyor> ilgili de bulamadım. Üçüncü ve koskoca programda sekiz tane şarkı ki bu sekiz şarkıyı çalacağımızdan eminim çünkü fazla konuşacak lafım yok. Ee, bir tek Burning Rain, işte meşhur Doug grubu. Burning Rain'le ilgili elimde bilgi var. Diğer grup ...kontlarla ilgili bilgi oldukça az. Daha çok müzikle ilgili konuşacağız. Evet. E, müzisyenlerin geçmişleriyle ilgili... ...elimizde ne yazık ki fazla bilgi yok. Aynen. İlk grubumuz... ...White Coast Rebels. Şimdi... ...White Coast e, Rebels... E, ...demelerinin nedeni kendilerinin... ...Costa Blanca böl bölgesinden... Evet. E, ...İspanya'nın bu White Coast... ...beyaz e, kıyı olarak biliniyor. E, kendilerini o bölgenin... E, ...ne derler? İsyankarları... ...olarak nitelendiriyor arkadaşlar... Yani çok sağlam gitarları var bir kere. Yani... Kesinlikle. Bir de iskian karlıklarını, bir de internet bilgilendirmesini harcasalar <gülüyor> harcasalarmış daha iyi olurmuş. Esas da biraz bir şeyler buldum. Ee, şimdi bu grupta özellikle e, gitarist e, aralarında en e, aktif olan arkadaş hem lead vokal yapıyor hem de gitarist e, Johnny Hellraiser. Bu e, Motorhead'in eski gitaristi Wurzel'le... Dünyayı turlamış. Hmm. Bunun yanında e, The Damned, Napam, Death gibi metalcilerin çok sert artık valla gr Grindcore e, Black evet. Metal dediğimiz gruplarla da e, onlarla da turlamış. Ön grupları olarak çıkmış ve şimdi sıra artık daha metal Hard Rock Metal Zamanı diyor ama baya yumuşamış. Baya yumuşamış. Ee, bu arkadaşın İngiltere'de de bazı şeyleri var White Coast Rebels grubunun. Ee, İngiltere'de 2010 yıl 11 yılında ITV ile beraber televizyona çıkmışlar ee, ve e, kendilerine gittikçe daha böyle yani, e, nasıl diyeyim medyada bir şekilde yere alarak daha iyi duyurmaya başlamışlar. Bir şekilde İskandinavya'da, Doğu Avrupa'da, Hollanda'da, Almanya'da artık biliniyorlar. Tabii bir de şey var Ömer. O da ilginç. Şimdi Beyaz kıyı İspanya'nın daha turistik bölgesi. Bütün Avrupa oraya akıyor yazdığı. Evet. Ve bu adamlar orada resmen barda çalarak yani örneğin düşünsene sen şimdi gidiyorsun İspanya'ya turist olarak denize güneşe bir gece bara giriyorsun ve Vice Corps çalıyor. Aa ne kadar iyiymiş bu grup diyorsun. Ya kardeşim siz Madrid'de. <gülüyor> Diyemedik. Diyemedik. Yani laf aramızda bırak Madrid'i. Barcelona'da da hiçbir şey bulamamıştım ben. Yani, yani. gerçekten çok müzik muyum. müzik fakiri demeyeyim de çünkü çok güzel gruplar çalıyor ama bar fakiri veyahut da bar metal barı fakiri aynen, bir ülke. Aynen. Sana live müzik fakiri de diyebiliriz metal ve hard rock adına. Aynen ve gidiyorlar. Ya yani ben merak ediyorum örneğin yani bu, turist gidiyor, bunların belki albümünü alıyor. Ülkede bunların adlarını ne kadar duyuruyor veyahut da ben böyle bir şey dinledim diye artık radyoya tavsiye eden bulunuyor. Fakat kendilerine bir dinleyici kitlesi yaratmayı becermişler anladığım kadarıyla Kıta Avrupası'nda. Ee, ondan sonra diğer elemanlar da ilginç adamlar. Ya ama bu grupların zaten şöyle bir şansı var. Şimdi İspanya'da, İtalya'da, Fransa'da olan gruplar Avrupa Birliği çatısı altında oldukları için Türkiye gibi mobilizasyon evet, evet, evet. Türkiye gibi düşünmeyin yani Doğru. adam atlayıp işte bir trene ya da bilmem neye otobüse ya da arabasına yani vizeyle şey duymadan doğal İhtiyacı olarak direkt bana, Fransa'da gidip konser verebiliyor, bir bardıç alabiliyor yani bir de çok yakın mesafeler. Hani bizim buradan Antalya'ya gitmemiz gibi adam Paris'e gidip işte Madrid'den ya da Barcelona'dan ulaşabiliyor tabii, tabii. baktığımızda. Yani tam işte çok güzel oldu. Yani sanki ne diyeceğimi bilerek söyledim. Şimdi o ne diyecektim ben? Örneğin bunların ritim gitaristleri Rob Wolf. Bir İspanyol. Fakat yıllarca Avrupa'da çeşitli gruplarda Death ve Black Metal çalmış. Ya. Ama Avrupa'da çalmış. Avrupa'nın çeşitli yerlerinde. Davulcuları İsveçli. Adam İspanya'da yaşamaya gelmiş bu yeah. gruba girmiş ve şu anda İspanya'da yaşıyor İsveçli. Yani... İsviçrinin de İspanya'da yaşamak <gülüyor> Değişim, istemesi yaşa fantastik. Ya işte değişik. Yani adam herhalde o soğuktan bıkmış. Ee, onun da adı Stefan Duva Viking Bylund. Yani dediğin gibi işte burada herhalde artık kültürler birbirlerini içine rahatlıkla Yani Kültürler bir de şeyler kalmıyor Ulaşım arada. imkanları çok ha, var. Tabii. Yani dağıtım kanalları diyelim. Yani grup kendi içerisinde bile dağılıp başka ülkelerden kaç tane çaldık biliyorsun? Evet. Biri İtalyan, biri aynen, Fransız, aynen, biri işte İsveçli biri Alman bir araya gelip Yunanlılar var böyle hani şeyler var e işte dediğin gibi Yunanlar çok giriyorlar bunlara e, özellikle Benelüks ülkelerinin müzisyenleri Almanlarla çok evet. iletişim içindeler yani o yüzden hani şeyleri kolay yani birbirlerine ulaşımları kolay birlikte çalabiliyorlar şimdi sana söyleyeyim mi Amerikalılar da bu işe acayip girmeye başladılar dikkatini çekiyor ama bir Amerikalı solist gidip bir Yunan grubunda işte evet. alt, ama birkaç tane var çok Amerikalılar az, çok. genelde e, bir de şey de o... kendini az Avrupa'ya bile Ama çok az David Rees gibi bir adam geliyor. işte bir ama, şey. ama duyur şeyle de Accept'le de Avrupa'ya girmiş bir tabii adam tabii. o. Tabii Avrupa'yı yani de da Şöyle da. bir şey var. David Rees tamam bizim için çok büyük o kariyerse ama dünyanın bildiği şeylerden değil. Yani, yani bir Accept'te duyurduğu kadar yani duyurmuş işte. adını. Yok yani daha şey. Hayır benim demeye çalıştım ya. Yani... Amerika'da ne kadar duyurmuşluğu var? Orada da tartışılır. O Onu, onu bak konuşacağız ee, inşallah e, bir, bir ilginç bir kitap okuyorum Metallica ile ilgili ee, et, etkilemiş yani Amerika'yı biraz Avrupalı gruplar özellikle İngiliz gruplar ama arada Accepting bile adı bir, biraz geçiyor 80'lerin başına onu bir sonraki programa evet bu arada onu duyuralım evet. bir sonraki programımız Black Metal veya da Trash Metal programı Metal. olacak. Black Metal ile gireceğiz, Venom ile gireceğiz. Ee, ve e, bunu ben özel Ömer'den rica ettim. Çünkü e, gerçekten... Yoksa e, bana kalsa a, ben yeni bütün trashçileri dayardım. A, yani şey, e, bir tane güzel bir trash metal programı yapmıştık. Oradaki grupların hiçbirini çalmayalım dedik. Hepsi evet. yeni olsun. E, yani çünkü bu da bizim e, gençliğimizde etkileyen, 80'lerin ortasında çok ki. etkileyen bir müzik türü. E, baya hard rock'a, metale daldık. E, hatta baya... E, yani yeni tarzda da E, olabildiğince alternatife de e, yer veriyoruz. Ama Trash bir köşede kaldı. Ama Trash işte geçen de konuşmuştuk geçen haftalarda. Hani Trash grubu çıkmıyor. Ha. Yeni. Yeni yok. İşte biz de eskileri gene evet, patlatacağız. Yani. Hatta biraz bir hikayelerde anlatacağız. E, Trash'in doğuşu, neden doğdu, evet. nasıl oldu diye. Biz bu programda çalabileceğiz değil mi? 8 parçayı. E, dur bakalım çalarız. <gülüyor> e, şimdi bu girizgah oldu. E, neyse. White Coast Rebels. E, e, bana e, biraz free'yi, dur kalklılarıyla free'yi. Hatta sen de çok güzel söyledim. Tesla dedim Tesla. bana. Gerçekten solistin tarzı Tesla'yı hatırlatıyor. Giriş yapalım bakalım evet. programa. Wise Coast Rebels'ın Hangin with the Bad Boys albümünden Buried and Dead. İspanyadan şimdi biraz önceki sözünü ettiğimiz Avi Rosenthal'ın ama İspanyadan ülkesi... böyle bir müzik dinlememiştik. Yo, ya, bu yani çok... bu vokalle. zaten şimdi de İsrail'den çalacağız. Evet. Loud and Clear, loud and Clear'de İsrailli müzik gibi böyle o tarz bir vokal, o tarz müzisyenler yani çok hiç ilimiş. beklemiyorsun. Evet. Adam yani... Dünya küçülüyor. Aynen Köy haline dönüşüyor. köye dönüşüyor. Ya yani adam, müzik, e... yani hard rock ve metal üzerine düşündüğümüzde aslında dünyanın her yerinden gruplar benzer müzikleri artık yapabiliyorlar çünkü. 1980'lerde, 90'larda bu çok keskindi. Hı hı. Yani Avrupa müzisyenleri çok keskin ayrılım Özellikle 80'lerin evet, başı. Evet. Dediğin gibi yani e, hatta Avrupalı grupların Amerika'da başarılı, Amerika'da başarılı olanı lezzetli. Evet. Avrupa'da dinlenmiyordu. Aynen, aynen. Bunun yanında, Çünkü Amerikan müziği dinlemeyi çok Aynen, aynen, aynen. Öteki yanda İngiltere'de dinlenen e, grupta Amerika'ya bir türlü giremiyor. Yani, yani ilginç bir Yani şeyler. gruplar arasında da evet. çok keskin farklar, evet, farklar vardı ki bu, bunu sadece hard rock and metal olarak düşünmeyelim, Caz, etnik tabii, caz olarak da, da, da, da hani tabii, yani rock, rock roll. Rock, roller, rock, n rock n and roll, blues, blues, rock. blues rock, hani Avrupa'da o dönemde gerçi çok az vardı ama hani baktığımızda çok keskin ayrımlar vardı, hani be hmm. belliydi yani bu İsveç cazı dediğin zaman anlaşılıyordu hani belli kalıplar, hani onun dışına çıkmıyorlar. Ama şimdi baktığımızda mesela İsveçli caz gruplarına, ya da İsveçli metal gruplarına bir De Amerikalı gibi değişik şeyler, yani bir Amerikalı Mississippi bölgesinden sanki blues çalıyor gibi ağlak <gülüyor> bluzcular çıkartıyorlar. E şey, zamanında tane, e şey Zamanda bir tane Brezilyalı bir e, şey üçlü çalmıştık bluz durakta. Evet. Amerikalılardan yani, daha iyiydi. Yani Amerikalılar işte. o kalitede adamlardan gene ses gelmedi. Crack koydu galiba. Bu da Yok, crack İn... Almandı bu. Değişti. Evet, bir... Crack Almandı. Bu yani bunun da herhalde internetin bu kadar popüler olması evet. ve yaygınlaşmasıyla evet. yani, Müziğe ulaşıyorsun. Evet. Istediğin Her şeye ulaşıyorsun. <gülüyor> etkileniyorsun etkileniyorsun ve birazcık da yeterli bahsediyoruz. Tabii şimdi Lezep'in döneminde 70'lerde adam yani mesela Hint müziğine özeniyor yani onu öğrenmek istiyor, araştırmak istiyor. Ulaşana kadar zaten bir canı çıkar ulaştıktan sonra da onları hani bir arayı toparlayıp şey ama şimdi öyle bir şey yok, yok. internete giriyorsun indiriyorsun ulaşıyorsun eğlenceli bir dünyaya katıyorsun yani ve ortaya çıkartıyorsun ilgilendiğim bir müzik enstrümanı varsa örneğin müzik şey Hint müziğinin içinde ne bileyim sitarı atıyorum ve hatta tablası vesairesi adam e, onun şeyini indiriyor Evet. evet. yani e, külliyatını indiriyor Ravi Shankar'ından e, sitarda e, eskiden dediğim gibi nerede? işte bir Beatles e, gitmiş e, Hint insan orayı ziyaret etmiş de bir şeyler getirmiş işte çalmış mı insanlar aa Hint müziği böyle diyor. işte Orada bir Şankart sonra yavaş yavaş batıya kayıyor Beatles. Evet. Neyse yani fazla dalmayalım. İşte şimdi bir İsrailli grup çalacağız Loud and Clear. Yani kendi paralarıyla yapmışlar bu albümü. Öyle şeyde değil. Çok uzun zamandır üzerinde çalıştıkları bir proje. Yani 80'lerin ortasından beri eee Beraberler, evet. Sleezard rakı yapıyorlar ee, ve YZ'ye ya, benzettim ben. Değil yani. mi? Y, X Y YNT. Y, YNT. Y y y, y, y, X Y X y, Z'ye de benziyor. X Y Z'ye de benzettim. Evet. evet. İkisini ben e, birleştirip evet. benzettim. Abi, YNT'ye yani y, de benziyor, <gülüyor> <gülüyor> X Y Z'ye de benziyor. Yani iki kuruba da Bir, benziyor. Birleştirip verdim ben. ben. YZ <gülüyor> y, yaptım ben onlara. Tuttun alayı. Yani. Bir kere abi ben müzisyenleri çok beğendim. Ee, Kayıt çok hoşuma gitti. Tertemiz bir kayıt yapılmış. Ama müzik işte yani hani hep dinlediğimiz. Evet evet yani bir müzik, ayrıcalıklı bir ya, müthiş şey Müthiş bir böyle yok. hani ortada bir şey yok ama yani ben... Ayrıcalık abi, kısmı grubun nereli olduğuyla ve nasıl müzik yaptılar? Nasıl ileride? müzik ya? Yani bu Bon Jovi'nin işte dediğin gibi XYZ'nin o bizim o şeylerin başında 80'lerin ortası 90'ların başına doğru. Bunlar. Tabii abi zaten artık o bir, bir zorunluluk. Evet. Yani bugünün zorunluluğu o. Zaten gidip de 80'lerin ortası veyahut da 90'ların başı gibi müzik yapamaz. Yok. Yani yeni teknolojiyi kullanıyorsun. Yapan var yani. Yeni şey yapıyorsun. Çalacağız burada. Evet. Çalacağız. <gülüyor> doğru, var, doğru, doğru doğru doğru. Gerçi tam. onlar 80'lerden gelme tabii <gülüyor> bir de aynı zamanda ama. Ya bu çocuklar da esasında bayağı şeyler işin tozunu yutmuşlar. İlginç. Evet. 20. dakikaya yaklaşıyoruz. Hadi ben, bakalım. Bakalım <gülüyor> ne kadar gideriz derken bayağı iyi gidiyoruz. Loud and Clear, İsrailli gruptan Playing with Thunder albümünden New Solution'u çalıyoruz. <gülüyor> Yani özellikle solistin sesi açısından XYZ gerçekten evet, evet. gitarın, yani ritim gitarın tanısında da acay Y&T'yi duyuyorum. Evet. Y&T'nin ilk dönemi. İşte iki grubu alıp karşılaştırın. grubu gayet güzel birleştirdik diyorsun. Aynen. <gülüyor> evet, şimdi ben proje... isimde bile birleştirdim ya neyse. <gülüyor> i̇simde değil. <gülüyor> <gülüyor> Bu bir proje. İsveçli babalar Mats Levin. Mats Levon'u nereden tanıyoruz diyorsunuz, bizi az dinliyorsunuz derim. Çünkü Mats artık nerede çalmadık ki yani? <gülüyor> <gülüyor> Truitt çaldık, Crooks çaldık, Candlemas çaldık, Terion çaldık, Ingrid Mamsi çaldık. Bu hepsinde Mats bir şekilde geçti. Esas ilginç bu işteki beyinlerden diğeri de Jimmy Langleforce. Force. Bu evet. da prodüktör ve şey bir teknisyenmiş. Bunlar demişler ki. Mamas Boys'a dönüyormuş. Mamas Poşkar diye bir İsveçli filme biz bir soundtrack yazalım. Evet. Ve bunun içinde bir grup kuralım. Bu da Ludor 777 veyahut da 777. Ama kurmuş. 300 bin evet. kişi izlemiş film. Ha film, film yani. bayağı başarılı. <gülüyor> bir film. Ama bence bu müzikle de başarılı olmuş olabilir. Arkalarına Henke Johansson diye bir Clawfinger'dan bir davulcu almışlar. Ondan sonra o kadar başarılı olmuşlar ki size siz bu grubu toplayın kardeşim bir de turlayın demişler. Tur, turda inanılmaz bir takım. Pontus Norgren var. Poodles'dan, Hemelfold'dan, Talisman'dan. E, basçı Nales Terryon'dan, e, Davulcu değişmiş. Chris Antonopoulos olmuş. E, ve gene inanılmaz ses getirmişler İsveç'te. Yani düşün abi sen diyorsun ki iki tane beyin. Biz oturalım şu şarkıları yazalım. Bir soundtrack için bir grup takmada bir grup ismi bulalım kendimize. Ama bu grup de, de, ismi grup, zaten grup, çok iyi. Değil mi? <gülüyor> Ludor 777 ile The New 666. <gülüyor> <gülüyor> yani gerçekten şey. Ben bunları Steel Panther'a acayip benziyor. benziyor. Değil mi? Katılıyorum. Yani acayip dalga geçiyorlar sözlerle. Müzik kaliteli. Ben Steel Panther'ın müziğini Steel çok ciddi Panther, bulurum. Çok iyi müzisyenler i̇yidir. ama müzik müziğin yanında sözler acayip e, dalga geçme üzerinedir. E, o nedenle yani Steel Panther acayip var e, ama soundtrack havası hemen seziliyor. Matt Slevin inanılmaz döktürmüş. Evet. Yani Adam onu konuştuk yani. Ya zaten soundtrack müziği yazdıkları belli. Yani değil. onun için tasarlanmış. Aynen. Aradan da Aynen. grup çıkartalım eğlenelim. Ama Max Eleven, yani o bas baritonun üzerine o tenor vokali ne güzel oturmuş. Aa, yani evet, değil mi yani evet, oturduk evet, onu konuştuk. Yani nasıl yapmış bunu diye. Çünkü genelde ne olur. İşte baritonla tenoru üst üste koyarsın. Zaten yakın seslerdir. Çok güzel oturur ama bir bas baritonla bir tenor. Aynı tını da yakalamak. Bir de bas bariton sesi çıkartıp sonra tenöre dönmekte. Tenöre de... dönmekte iş. Yani. hani onlar gerçekten yani artık projeye dahil olan müzisyenlerin becerileri diyelim. Evet. E, güzel bir albüm. E, Oturulur zevkle dinlenir ama Bulludor 777. Geleceği artık nasıl adı, olur? Ha, adı ne oldu? Adı değişip de başka bir projeye dönüşür mü? Daha İnşallah. bir projeye dönüşür mü? İnşallah. Onu bilemem. İnşallah olur. Çünkü bunlar gerçekten yetenekli adamlar. Evet. Tudor 777 albümlerinin ismi, Dunyev 666 parçaların ismi de Betrayed. ama güzel parça evet evet güzel. güzel parça güzel şeylerde müzisyenlerde zaten yani şey e, kaliteli olunca müziği de biraz ya burada müzisyenin şey... kaliteli olmasın yoksa bestenin kaliteli olmasın işte ben de onu diyecektim şimdi yani e, şimdi iyi bir düşünelim bunu besteyi kötü besteyi iyi bir icra ile e, şimdi bir kere şu şu kesin iyi bir besteyi kötü müzisyen itirebilir. Evet. Yani bunu, bunu da anlaşalım. Evet. Yani Buna, buna itirazım varsa ben bir ileriye Yok. götüremem işe. ne kadar iyi olursa. Kötü besleği iyi müzisyen toparlar mı? Peki iyi müzisyeni nasıl ayırt edeceğiz? Mesela geçenlerde bir deneme yaptılar mesela. Bir araştırma. Mesela dünyanın en iyi kemancısını New York'ta bir tren garında çaldırdılar. Adam şapka taktı. İşte mont giydi ve Gacep, hani gacep, önüne gacep. şey koydu, peçete para versinler diye çaldı. Dünyanın en iyi kemancısı. Yardırıyor. Kimse durup bakmıyor. Para atıyor, geçiyor. <gülüyor> Adama izlemek için binlerce dolar veriyorlar. Yüz kişilik şeyleri, konser yerlerinde çalıyor. Binlerce dolar veriyorlar. Adam Kimse fark etmiyor. İşte orada şeye giriyoruz. ya. İyimiz Hüseyin'i fark etmek için mekan... Ve durum algısı mı önemli? Şey mi önemli? İşte orada demek ki yani o, o adamı yeteneği soru. fark etmek için insanların durum algısına ihtiyacı var. Kesinlikle. Abi bu yani, şüphesiz. Yani sokakta çalan adamın yetenekli olduğunu düşünmüyor. İyi çaldığını düşünüyor ama yetenekli olduğunu düşünmüyor ve es geçiyor. Peki. Beş kuruşlu. O zaman işte iyi müzisyen Ya Şimdi burada tabii ki şey, şey konusunda anlaşalım. İyi bestede de, aha. pardon lafını kesiyorum. Okay. Mesela robot bilgisayar programıyla bestelenen müzikler var. Yani Bach'ın müziğini alıyorlar, kalıpları var zaten klasik tabii. müziğin biliyorsun. Tabii. O kalıplar içerisinde yeni besteler yapıyorlar ve bunu insanlara çaldırıyorlar. Ve gerçekten dinleyen insanlar Bach olduğuna inanıyor. Ama yani bağın dediğin gibi örneğin Ingvi Mamstini'ni taklit eden bir sürü Ingvi kalıpları dediğimiz Ingvi kalıplarıyla hmm. çalan şeylerde o Ama yani... onun bilgisayar olduğunu söylemezsen yiyor. Orada da işte bestecinin ne kadar önemli olduğu tartışılır. Yani bestecinin ya da bestenin önemi mi yoksa çalan insanın o sıradaki durum algısından önemi mi? Bunu çok karışık bir işler. Bence yapay zekayı ha, ha, çünkü Bence e, şöyle bak araya hemen giriyorum. Burada önemli olan Kulağın ne kadar eğitilmiş oldu? Şimdi bak senle ben bu programı dört yıldır yapıyoruz. En başında ki durumumuzun şu andaki durumumuz arasında... Kulağa çok yetenekli insanları soruyorlar bunu. Ama yani tamamen eğitimli, klasik müzikten çok iyi anlayan insanlar onun bah olduğunu zannediyor mesela. Tamamen bilgisayar programı yapılmış müzik Valla oldu. O zaman şey. Yani biz burada oturup da e, iyi bir kaydı artık ayırt edebiliyoruz. Yani şurası şöyle. Ama böyle, işte orada müzisyenlerin de ne kadar başarılı oldukları Hep biz şey kendi içimizdeyiz ya. Beste iyi olursa kayıt kötü olursa müzisyen kötü olursa o besteyi yer. Ya da beste kötü olur müzisyen iyi olursa belki kurtarabilir. Ama aslında tam tersini de savunan bir şey var ve bunu bilimsel olarak da kanıtlıyorlar. Yani buradaki evet. şey bah ya da farz et Guns N' Roses Child of çaldı. O insanlar olmasalardı daha pasif görünümlü, daha sıradan insanlar olsalardı. vardı. Child of Mine, dünyanın en popüler parçası. 100 yılın seçilir miydi? Ben de seçilmezdi. Niye? Evet. Çünkü slash olduğu için, Axel olduğu için, tarzları farklı olduğu için o durumda o, o zaman, duruşları, o duruşları, o işte, isyan tavrı tamamen öyle. Ya. Yani beste ve aslında çalınan müziğin kalitesi Oradaki insanların kişilikleriyle örtüştüğü için... O zaman şey diyelim, yani zaman, durum, karakter Aynen. hepsi o, hepsi o bir arada bir arada Aynen. buluşabildiği için... O zaman için... birimi içerisinde bir arada buluştukları için dünyanın en iyi grubu ya da en popüler grubu, en iyi bestesi olabiliyorlar bence. Evet, yani burada zaten büyük bir şans faktörü de çok... Zaten var. milyonda bir olacak evet. şeyi onlara denk geliyor evet. ve oluyor. Oluyor, evet. Yani tamam. yoksa onlar kadar iyi besteler, müzikler yapılmıyor mu? Yapılıyor evet. ama işte denk... İşte arkasına çıkıyor. da iyi bir prodüktör, iyi bir şey. Yani tabii onlar da... İlginç. O, o hayat evet. aslında çok böyle e zaten hayat ufacık şansı, şeylerden oluşuyor. Aynen, aynen. Hele e, yani bunlar... Bir hani, saniyede biz, oluşan. Aynen. Yani biz şeyiz burada, e, müzikle ilgili konuşuyoruz. Onun dışında daha Ki nelerde... Ki onun en büyük kanıtı Guns iyi ilk daha önce çıkardı biliyorsun. Evet. For the Evet. Bin tane satıldı, toplatıldı, sonra Griffin'la anlaştı. Sonra tekrar basıldı. Aynı albüm aslında. Hı. Sonradan tuttu. Sonradan tuttu. Dediğin gibi. Yani çünkü şey... onu o formatta lanse ettiler evet. ve tuttu. Evet. E zaten yani as... o büyük büyük bir büyük evet. bir lansman Yoksa bir e, bir sene başlayalım. önce basılmıştı ve bir sene önce Switchblade Mind, Switchblade Mind ve tutmamıştı. Tuttu. <gülüyor> Neyse çok konuştuk biz çalamayacağız. Gördüğün gibi. Yok <gülüyor> canım yani şey e, bu konuya böyle bir konuya girebileceğimizi düşünmemiştim programın başında <gülüyor> ama yani bunlar gerçekten haklısın. Yani de değişik şeyler. Örneğin şimdi The New Roses Almanya'dan evet, çalacağız. geldi. Harika bir Amerikan. Grubu. Müziği yapıyor. Yani bu lanana gururu derim buna. Alman, Alman, Alman demem. Ben. Amerikan grup. Çünkü adamlar... köşeli. Evet. Tane tane. Top, top, top, top. Müziği karıştırma. Aerosmith, Black Crowes. Bu evet. müzik yapıyorlar bu adamlar işte. Aynen. Tam tam yani onların şeyi. Ve onların şu anda yapıp gelmiş. Aerosmith'in son albümünü ben beğenmiştim ama. Hani bu bu tarz klasik e, hard rock. Yani 85'ten sonraki hard rockı yapan çok grup yok. Daha modern yapanlar var. Daha Doğru. eskisini yapmaya çalışanlar var. Ama o arada dönem çok zor. İşte Guns Nose'un, Erosimit'in işte başka sayabileceğimiz birkaç grup daha var. İşte yani Tesla, Tesla diyebiliriz bunların içinde. Hala Tesla'yı taklit ederler ama tam da onun müziğini yapabilirler yani, mi? Yani esasında işte orada işte o XYZ'leri koyacaksın, şeyi koyacaksın. Ama onlar çok melodik, melodik tarafa şey, gidiyor. Şunu bunu koyacaksın. Yani o garip Cinderella bir dönem. Cinderella diyebilirim evet. Yani o garip bir dönem. İşte o Onu şu, y şu anda yapı, yapılamıyor. Ben daha dinlemedim. Yok, bitti, bitti zaten. Ama bu grup ona baya yaklaşmış. Yani bu grup dediğin gibi 80'lerin sonunda yaşıyor. Ve e, yani e, hani arabanatla bir kabriyo araban varsa kabriyo arabanatla sesi kökle eee Çık bas şöyle bir 120-130. E zaten bu öyle. Amerikan tarzı bir yaşam evet. şeklini anlatıyor. Aynı. Bir de aynen. buna benzer birkaç grup daha var. Tabii Hinder çalıyoruz biz severek. Hani Hinder bayağı. Tabii. Daha doğrusu Hinder bunlar Hinder'e benziyor. Aynen. Biraz işte, daha alternatife daha kaçan bu, model. Aynen. Yani şey, birazcık daha. Yani Hinder daha değişik bir tarz. Bu daha farklı bir tarz. Ama aralarındaki benzerlik su götürmez. Evet. Bir tek şey işte dediğin gibi bu daha alternatif bir tarz. Yani birazcık evet. daha şey işte, Alman olmanın verdiği etkiyi orada görüyorsun. Ama e, ben çok beğendim. İşte tam rock'n'roll albümü budur. Evet, evet, Hard aynen. rock rock'n'roll albümü budur. Harika gitarlar, melodiler çok İnşallah şey yapıyor. İnşallah Avrupa'da. Bakalım ya işte bak şimdi, şimdi işte ben de o, tam o lafın üstüne en başında konuştuğumuzda dönelim. İnşallah şansları yardım eder. Evet. E, 19, 2012'de e, 2012 yani geçen e, Aralık'ta EP'lerini çıkarmışlar. Arkalarında şansın olmasını dileyeceğim gruplardan biridir. The New Roses, ee, Without a Trace albümlerinin adı, Devils Toy'da çalacağımız şarkı. Evet. Bakalım siz bizde aynı Güzel fikir demişsiniz. Harika bir parça bence de. Gerçekten güzel müzik. Ee, şey, The New Roses yeni. Bu arada şey dinliyorum, Voodoo Sixi dinliyorum. Iron Maiden konserine gidersem diye, e, hani önceden biraz gidersem diye hala şüphe içindeyim. Hala şüphe içindeyim. <gülüyor> e, çünkü Inönü stadına güvenmiyorum. Ses sistemi acaba nasıl olur diye korkum İneriz var. Inönü stadının ses sistemi hep kötü oluyor. Mu? Evet. Işte. O nedenle yani şey de, yaklaş, e de yaklaştıkça inanılmaz paralar vermek zorundasın. Ama yaklaştıkça daha kaliteli şey. Bir de öyle evet. bir sorun i̇şte var. <gülüyor> onun için yani yaklaşmak zorundayım. Sahne <gülüyor> önü ayrı para işte neyse. Yani The, The New Roses e, yeni girecek. Voodoo Six ile beraber. Çünkü Voodoo Six dinledikçe beğeniyorum. He. Gerçekten hoşuma gitti. Şimdi sırada herhalde bu programın en tanıdık e, grubu Burning Rain. Burning Rain'i nereden tanıyoruz? Doug meşhur grubudur bu. 1998 yılında kurulmuş ve e, arkadaşlar e, 1999'da Pleasure to Burn e, yokti. Pleasure to Burn 2000'de Burning Ring kendi isimlerini verdikleri halinde 1999'da çıkarmışlar. Evet. Keith Saint Jones'la e, projesi e, Da Galdric'in kaldır e hiç arada tabii çok grupta çaldı. Abi, Şimdi yani, albüm işte, 13 sene sonra albüm çıkarttı. 2001'de Dio'ya giriyor. 2001'de Dio'ya girdikten sonra 2003'te Whitesnake'ye geçiyor. Çok boşlamış kendi yani, grubuna. Evet ama. evet. Ve bu, anladığım kadarıyla da e, şey e, 2004'te esasında bu albümü hazırlamışlar Frontiers için. Hı. Ama e, şey kalmış tabii çıkaramamışlar. Proje e, bir şekilde rafa kalkmış. Şu anda Epic Obsession bir şekilde tekrar önlerini alıp bayağı bir evirip çevirmişler, evet. elini yüzünü düzeltmişler. Beğendin mi? Ya hayır, bana son derece yavan, yavan yani. geldi. E, 90'larda çok dinledik bunu işte. Yani işte biz zaten adamlar da işte 90'ların sonunda yaptığı şeyi bir şekilde... Yani tabii Keith St. Jones çok iyi bir e, vokalist... Yani da kaldır işte her zaman artık o adamın gitar çalmasını laf edecek halim yok. yok. yok. Yani son yani, dönemin en iyi gitaristlerinden işte, biri. Burada da bestenin ön plana ön çıktığını çıktı. görüyoruz. Evet. Yani adamlar çok iyi müzisyenler ama besteler average geçemiyor. O yüzden de. 80'lerin lerin melodi hard rockını işte standart melodi hard rockını dinlersiniz burada. 90'larda bu çok yapıldı ama şu anda artık bu bir değişim içinde. Evet. 2000'lerin başından itibaren 12-13 yıldır bu sürekli evriliyor bu müzik ve 2004'te çıksaymış ama fena olmayabilir. Yani dediğin gibi 2000'lerin başında ne bileyim işte dediğin gibi ha, güzel söyledin. 2000'deki Pleasure to Burn'e iyi izler bu albüm. Evet. Ama şu anda gecikmiş bir albüm. Aynen. Ne kadar takdir görür emin değilim. Ama arkasında da galdırıcı ismi olan Keith St. Jones ismi olan Burning Rain her daim evet. bir şekilde önceki çaldığımız gruplardan daha fazla satacaktır. Dinleyelim. Evet. Epic Obsession albümlerinin ismi Sweet Little Baby de bir blues parçasını andıran kesin. <gülüyor> Parçalarıyla o... dinliyoruz. Bakalım sizin hoşunuza gidecek mi? Hmm. Sırada yine çok çok az bilgi olan bilgi bulabildiğimiz İsveçli Hard Rock metal grubu Hex var. Evet. Bir de Ve, Hex diye bir sürü grup var evet, arada. Hex bayağı şey böyle o, o black metal. Her şeye girebilen, var. her şeye girebilen sadece Hex ismi bir garip. Kendi isimlerini verdikleri albüm, onların ilk albümleri. Şimdi bu adamların fotoğrafını buldum. İlk önce fotoğraflarını bulduğumda korktum çünkü babaların hepsi siyah derin içinde böyle yüzlerini beyaza boyamışlar. Aman Allah'ım. Black dedim. Metal Tam grubu zannediyordum. Ben çünkü Kanadalı galiba bir Black Metal grubu vardı Hex. Onlarla karıştırdım. Acaba dedim bilgi yanlışlığım var hani karşılaştırma da yaptım. Hayır görüntüde görüntüde bir şey uçur. İşte uçuk. görüntüden de şey yaptım. Acaba Aa, dedim onlar onlar mı yeniden ama bu yok, Black Metal grubu değil. Yok. Hani... Hiç Black Metal müziği değil. Tamam birazcık daha hani karanlık bir şey var. O da İsveçli olmaların nedeniyle fakat bu adamlar evet. hard rock hani biraz metale kaçan hard rock ama gerçek hard rock müzik diyelim ben buna. Evet. Yani işin içinde sampling ve bir sürü synthesizer şeyleri de var onları da kulak endüstriyel nüanslar da var bence yaptıklarım Zaten Lorde'nin Aynen. Eşi benzeri. Vokalde acayip Lordi. yapılan müzikte acayip Lorde. Yani o an Lorde dersek anlarsınız. O tarzı seven, dinleyenlerimiz için Xte programımıza konuk oluyor. Little Devil Right'ta çalacağımız şarkının evet. ismi. Evet. Back right into your dreams, she gave you something. Bir şarkı daha çalmak adına evet. çok kısa bir anons yapıyoruz. Britt Ellis, başarılı bir Amerikalı gitarist. Eddie Van Allen, Eric Clapton, Tony Iommi'den oldukça etkilendiğini söylüyor ve zaten bu etkiyi görüyorsunuz. San Diego'da büyümüş ama tam bir blues rocker. Yani California etkisi adamda. Çok da genç bu şey. arada. Evet, genç bir gitarist. Yani. O, Eric Johnson'la çalışmış, Kings Cross, Bad Company, Pat Travers açmış. 2003'te. Yo, yo tabi tabi ben kestim Edgar Winter, Foghat, Sammy Hagar, John Roth, Carl Palmer diye gidiyor. Ee, bana kısalt dediğin için işte bir e, Pain diye ilk solo e, albümünü çıkartmış. Adam sürekli kendini geliştirmekle meşgul. Şimdi evet. de vokallerin üzerinde çalışıyor. Diyor ki ben değişik vokal nasıl yaparım diye. Ve son albümlerinde de işte bir arada çok blues ağırlıklı Musical Diary of the Hopeless Romantic diye garip isimli bir albüm çıkarmış. Şimdiki albümü Zero'da adam tamamen blues vokale yükleniyor. Evet. Ama yani gitarın kalitesi zaten duyacaksınız. Trio'lar. Triyorlar, evet. Rick Nash basda ve Calvin Lake'in de davulda. Güzel, güzel adamlar. Gitarı dinleyin evet. ama vokalde gerçekten şaşırtıcı evet. adamda iyi de bir gırtlak var. Güzel de bir parçayla veda etmiş oluruz ben Ömer Şein. Ben Cemil Topuzlu. Bizden bu haftalık kadar haftaya görüşmek üzere bol olarak günler dileriz. Brett Ellis'ten Burning Down the House. İyi geceler. It's your final game We've been holding no breath For the luck of the draw That can put you to shame You got one hand left Just to keep it alive If you lose the devil's heart, will kill you Can't cry for mercy In the house of pain No